カーディスティック ج ن إن شاء الله 69'un oğlu rivayet ve 35. baba ulaştık. Evet. Ee, 35 numaralı babımızın başlığı, konu başlığı, zalim olan akrabaya iyilikte bulunan, ilişkisini devam ettiren, akrabalık bağını devam ettiren kimsenin fazileti üstünlüğü babı. Evet. Evet. Evet. Berada rivayet edildiğine göre bir Bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın Peygamberi, beni cennete girdirecek bir ameli bana öğret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kısa ama özlü bir soru sordum. İnsanları kölelikten azat et. İnsanların bo bo boyunlarındaki kölelik bağım çöz. Bedevi tekrar bunların ikisi de aynı şey değil midir? Hz. Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır insanları kölelikten azalt etmen kendi sorumluluğun altındaki köleyi azalt etmendir. İnsanların boyunlarındaki kölelik bağını çözmek de başkalarının sorumluluğunda olanların özgürlüğe kavuşması için yardım etmendir. Birdir sütü bol deveyi veya koyunun faydalanması için emanet olarak ihtiyaç sahibine vermek ve Akrabayı İslam ve lüt, Lütuf'ta bulunmaktır. Eğer bunları yapmaya gücü yetmezse iyiliğe emret ve kötülükten sakındır. Bu, bunu, buna dair gücü yetmezse diline sahip ol. Onu ancak ayılı yerlerde kullan. Evet. Kardeşlerimiz kitab,、e, kitabımız ana babaya iyilikten sonra akrabaya iyilikle、e, devam etti. Ve bu hadisimizde Bara radıyallahu anhu diyor ki bir bedevi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geliyor. Ve diyor ki ey Allah'ın nebisi beni amele cennete gidecek, beni amele götürecek ve beni cennete girdirecek ameli bana öğret dedi diyor. Kardeşler sahabenin umumen baktığınız zaman genelde hayır adına sordukları sorular hep bu şekilde diyor. Beni cennette cennete yaklaştıracak, cennete girdireceğe ve cehennemden uzaklaştıracak ameli bana bildir demiş ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da o şekilde cevap vermiştir. Bedevi'nin bu sorusu kardeşlerim Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi sen az söz söyledin ama çok şey kastettin. Yani soru çok özli bir soru ama Soru nedir? Cennete girmek olunca yüce bir meseleyi sordun diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Soru kısa ama mesele büyük. Daha sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak ona köle azat etmesini söylüyor. Eğer bu olmazsa veya köle azat edilmesine yardımcı olmasını istiyor. Yani öncelikli ki nedir? Eğer kendinin kölesi varsa onu azat etmek cennete girme vesilesi. Eğer bu yoksa başkasının kölesini veya başkasının yanındaki bir köleyi satın alarak veya satın almasına yardımcı olarak azat etmek nedir? Cennete girilme vesilelerinden bir tanesi. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sözüne devamla diyor ki daha sonra Senin bir devin veya bir koyun varsa, ondan faydalanması için komşuna, arkadaşına veya bir başkasına ne yapmandır? Onun etin,、e, sütünden ve、e, yününden faydalanması için ondan geri almak şartıyla ona ne yapmandır? Vermendir. Bu da nedir? Belli bir zaman onun sütünden ve、e, yününden faydalanır, daha sonra geri ne yapar? İade eder. Bu da cennete götürülecek amellerden bir tanesi olarak söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve konumuzu ilgilendiren tarafında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam وَالْفَيْعَ عَلَى ذِرْرَحِمْ Ve akrabana şefkatli davranmam, akrabaya iyilik yapmamdır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu Ve hadisine devam ediyor. Eğer buna gücün yetmezse, İyiliğe emret ve kötülükten sakındır. Buna da gücün yetmezse diline hakim ol ancak hayrı söyle demiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim burada susmanın hani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ya hayır konuş ya da sus diyor. Bir rivayette de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam men samete necati. Kim susarsa kurtulur. Tabi ki bu hayır dışındaki sözler içindir kardeşlerim. İnsan hayrı ne yapmak zorunda? Hayrı söylemek zorunda. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise ya hayır konuşsun ya da sussun buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve sizi diyor cehennem üstü, cehenneme yüzüstü attıran bu dilinizin söylediğinizden başka bir şey deyildir buyuruyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam ve yine bir rivayette diline hakim ol ki evin genişlesin bereketlensin vur ki alahati etik ve diyor otur hatalarına ağla diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam diline hakim ol evin genişlesin bereketlensin ve otur diyor hatalarına yaptığın günahlarını ağla diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam Şimdi kardeşlerim, İmam Bukhari bu, rahimahullah, ki İmam Bukhari'yi tanıyanlar sahihinde olsun ve diğer kitaplarında özellikle sahihinde ve bu kitapta da aynı. Koyduğu başlık, yani bab dediğimiz konu başlığı bir yerde İmam Bukhari rahimahullah'ın o hadisten anlayışını göz önüne koyar kardeşlerim. Burada İmam Bukhari rahimahullah başlığında ne demişti? Neydi başlığımız? Allah'ın Zalim akrabaya iyilik edenin fazileti. Ama hadiste zalim akrabadan bahsetmiyor. Peki İmam Bukhay bunu nereden çıkar? Neden zalim akraba başlığını koyuyor? Bu da şundan kardeşlerim. Şimdi akrabaya iyilik etmek, şefkatli davranmak, kardeşlerim bu hakikaten yani akrabalık bağlarını devam ettirmek kolay bir iş değil kardeşlerim. Neden? Çünkü akrabanız Ya iyi birisidir, ya da kötü birisidir. Özellikle kötü akrabaaya iyilik yapmak, zalim bir akrabaaya iyilikte bulunmak işlerin daha zorudur. Mesela daha önceki rivayette sahabe geliyor, ey Allah'ın Rasulü, onlar bana kötü davranıyor ama ben onlara hep iyi davranıyorum. Öylesi sen onlara sıcak küll yutturuyorsun diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen onları utandırıyorsun, yerin dibine geçiriyorsun diyor yaptığın iyilikle. O da onları kahrediyor aslında. Ama sen ne yaparsın böyle yapmaya devam ettiğin müddetçe Allah da sana yardım eder. Allah'tan bir yardımcı olur diyor. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bu da iyilik yapan kişiye dönen bir şeydir kardeşlerim. Daha önceki rivayetlerde de geçti. Çünkü bu da ne diyor Allah Rasulü Vesselam eğer buna gücün yetmezse. Yani akrabaya iyilik yapmaya gücün yetmezse. Niye? Çünkü akraba zalim de olabilir kardeşler. Buradan da İmam Bukhari rahim-i Allah ne yapmıştır? Burada zalim akrabaya iyilik yapma olarak bab başlığını、e, getirmiştir. Allah kendisinden、e, razı olsun. Demek ki bu rivayette de zalim olan akrabaya iyilik yapmanın fazileti olduğu gibi yine iyiliği emredip Kötülükten nehyetmenin ve hayır dışında dili tutmanın önemini, faziletini anlatmıştır Allah Resulü Selam. Neymiş fazileti? Cennete girdiren amellerdir bunlar kardeşler. Ne yapmak? Tövbe'ye iyilikte bulunmak ya da emri bil maruh nehyi alem münker yapmak yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve hayır dışında insanın dilini tutması gerekir. Cennete girdiren amellerdendir buyurmuştur Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet. 36 numaralı bab 70 numaralı hadis. Cahiliye döneminde akrabalarıyla ilgilenip sonra da İslamı kabul eden kimsenin durumu. Hakim ibn Hatiham Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'e şöyle demiştir: Cahiliye döneminde akrabalara iyi davranmak. köle azal etmek ve sadaka vermek gibi yaptığım ibadetler hakkında ne düşünürsünüz? Bunlarda benim için mükafat var mıdır? Hakim dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen geçmişte yaptığın hayırlarla Müslüman oldun. Evet. Hakim İbni Hizam radiyallahu anhudan gelen ribayette diyor ki kendisi Ey Allah'ın Resulü ben cahiliye dönemindeyken yani müşrik iken Ne yapardım? Allah'a yaklaşmak için ibadetler yapardım. Günahlardan uzak dururdum. Ve iyilik, akrabaya iyilik yaptığını, köle azat ettiğini ve sadaka verdiğini söylüyor. Ve bunların hepsini de Allah içine yapıyor. Ve diyor ki bunlarda benim için bir ecir var mı? Allah Resulü Aleyhisselam sen diyor geçmişte yaptığın hayırlar sebebiyle Müslüman oldun buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi kardeşlerim, burada bir、e, mesele kafir bir kimse kafir olarak güzel ameller yapabilir, sadaka verebilir, yetime bakabilir,、e, daha başka hayırlar işleyebilir. Bu kimse Müslüman olmadığı müddetçe bunların hiçbir ecrini ne yapamaz? Alamaz. Eğer Müslüman olursa ne yapabilir?、İşte, Sıla-i Rahim yapmışsa veya sadaka vermişse veya bu şekilde yapmış Müslüman olmuş ve o hal üzere ölmüş ise bunların hepsinin sevabını alır kardeşlerim. Anlamız, anlamamız gereken nedir? Budur. Mesela bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Evli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan her kim diyor Müslüman olur ise İslamı kabul eder ve o hal üzere ölürse hem、e, Hristiyanken veya Yahudi iken hem de Müslümanken yaptığı ecze iki sefer alır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Yalnız buradaki şart İslam olma, Müslüman olma ve Müslüman olarak Müslüman、e, olarak ölme şartı vardır kardeşler. Mesela toplumumuzda bazıları işte elektriği falanca Edison buldu. Ne yapmıştır? İşte ona sebap var mıdır? Hayır kardeşler. Müslüman olmadığı müddetçe ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde ne edir? Sebap ona yoktur kardeşler. Evet,、e、bir rivayette kardeşler Bakara suresi 217. ayeti kerime de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki. 同じように、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時 r で、この時点で、この、uh um <رة> ah ah、د 点で、この時点で、この時点で、この時َで、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、こَ時点で、َの時点で、こْ時َで、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、i の時点で、この時点で、y の時 a で、この時点で、この時点で、この時点で、この時 m で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、このَ点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点ِ Şimdi bu、e, ayetle alakalı olarak bazı fıkıh meseleler vardır kardeşlerim. Burada bir Müslüman, Müslüman olarak İslam dini üzerine hacceder veya umre yaparsa, hac yaparsa veya umre yaparsa, sonra da mürted olursa, sonra tekrar İslam'a döner ise bu hacmini ve umresini tekrar iade etmesi gerekir mi? Meseleyi anladınız mı kardeşlerim? Bakara suresi 217. ayetin üzerinde bazı fıkıh meseleler vardır. Bu mesele, bir kimsen Müslüman iken hac veya umre yapar, sonra dininden döner ise, sonra tekrar Allah hidayet eder, doğru yolu gösterir ve o kimsen Müslüman olur ve Müslüman olarak da ölürse,、e, Müslüman olursa, tekrar hacını ve umresini iade etmesi gerekiyorma. Ve bu ayeti getirerek, アイアン・シャーフィーは、アイアン・シャーフィーは、アイ n ン・ a ャーフィーは、アイアン・シ o ーフィーは、アイアン・シャーフィーは、アイアン・シャ e フィーは、アイアン・シャーフィーは、アイアン・シャーフィーは、ア i ア a d e ー t、ah um、m olur, se, diyor,、um、ini, e s ア n ア gerek ィーは、アイ r d シャーフィーは、アイアン・シャーフ k ーは、アイアン・シャ l フィーは、アイアン・シャーフィーは、アイアン・シャーフィーは、アイアン・シャ a フィー l ü r s e Burada eğer Müslüman olarak ölürse nedir bunun mefumu? O zaman hacını ve umuresini iade etmesine nedir? Gerek yoktu. Bu da bu ayetle alakalı çıkartılan fıkhi meselelerden bir tanesidir. Evet. Yani bu hadiste anlamamız gereken kardeşlerim, her kim kafir olan bir kimse eğer Güzel ibadetlerde bulunursa, sılay-ı rahim gibi veya sadaka gibi ve başka güzel amellerde bulunur, sonra İslam'a girerse onların ancak ecrini, sevabını alabilir. Ama kafir olarak ölürse, ölürse bütün amelleri ne yapar? İptal olur. Eğer Allah Azze ve Celle kafir iken onun amelini kabul etmiş ise ona ne yapar? Hidayet verir kardeşlerim. Allah bizimize hayır versin. Evet,、e, 37 numaralı bab, 71. hadis. Müşrik akrabaya iyi davranmak ve hediye göndermek. İbnü Ömer'den rivayet edildiğine göre, Hazreti Ömer radıyallahu an, ipek işlemeli bir elbise gördü. Gördü de şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, keşke bu elbiseyi satın alsan da Cuma günü ve elçiler sana geldiğinde giysesin. Allah'ın Peygamberi dedi ki: "Ey Ömer, buna ancak ailesinde hiçbir nasibi olmayan kimse giyer." Sonra bir tur kumaştan Hazret Peygamber'e elbiseler hediye edildi. Hazret Hazreti Peygamber Hazret Ömer'e bunlardan bir elbise hedietti. Hazret Ömer Allah Resulüne gelip şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, bana bu elbiseyi göndermişsin. Halbuki bu elbise hakkında söylemiş olduğun şeyleri ben senden eşittim. <Gülüyor> Hazret Peygamber ben onu giymen için sana vermedim. Onu satman." Yahut Müslüman olmayan birine veya bir kadına idirmen için hediye etti. Buyurdu. Bunun üzerine Hazretüllâhı Ömer Râdiyallahu Anh o elbiseyi müşrik annesinden olan erkek kardeşine hediye etti. Evet, bu、e, rivayeti hatırlayacak olursanız, daha önce <gülüyor> işlemiştik, şerhet miştik ki、e, Bukhari Müslim rivayeti.、E, Ömer Râdiyallahu Anhu、e, mescidin kapısında satılan ipek bir elbise görüyor ve Allah Resulü Aleyhisselam onu satın alıp cuma günleri veya herhangi bir heyet geldiğinde giymesini söylüyor. Allah Resulü Selam onu diyor ancak cennetten hiçbir nasibi olmayanlar giyer diyor. Bunun üzerine、e, Ömer çekip gittikten sonra Allah Resulü Selama bir takım ipek elbiseler hediye ediliyor. Allah Resulü de ondan tutuyor bir tanesini Ömer Radıyallahu Anhu'ya gönderiyor. オマー、ハマンゲリブ、アラハサウサラマー、エアロンハサウサン、イペケルビセルン、アマロディアロンハサウサン、イペケアマロディアロンハサウサン、イペケルビセルン、アマロディアロンハサウサン、アマロディアロンハサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウササウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウサウ、アアア etmiştir. Bu da kardeşlerim müşrik olan kardeş, akraba, müşrik bile olsa, merkezde onun kalbini İslam'a ısıtmak amaçlı ne yapılabilir, hediye, hediye bilir, bunda herhangi bir sakınca yoktur. Evet. 72 numaralı devlet. İbnü Mutim, Badr al-ı Antar, Ömer İbnü Hattabın binberde şöyle dediğini haber vermişti. soylarınızı öğrenin, sonra yakınlarınızla iyi ilişkiler kurun. Allah'a imin ederim ki insanla kendi kardeşi arasında bazı şeyler olur. Eğer kendisi, eğer kendisi ile kardeşi arasında akraba ilişkisinin önemini ve içgüdüsünü bileseydi, bu akraba bağının bozulmasında engel olurdu. Evet. Ee, daha önce bir rivayette yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neslinizi yani soyunuzu akraba alanınızı ve kime iyilikte bulunacağınızı öğrenin demiştir Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam ve Ömer Rədiyyallahu Anhu da bir gün、e, mimbere çıkıyor ve bu vasiyetleri bu vasiyette、e, bulunuyor. Evvel Hazım rahimullah diyor ki kardeşlerim nesple alakalı yani soyla alakalı、e, bilinmesi gereken bazı şeyler vardır. Bunun kimi si tarzı ayındır. Kimisi farzi kifaye, kimisi de müstehaptır. Mesela bir kimsə Allah Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in Abdullah'un oğlu ve Haşimiy olduğunuz Haşimiy soyundan geldiğini bilmek durumundadır diyor. Eğer her kim Haşimiy soyundan olmadığını söylerse o kimsə kafir olmuştur der. Veya bir kimsə Halifenin Kureşten olduğunu olacağını bilmesi gerekir. Ve yine bir kimsenin kendi nesebinden evlenmesi haram olan kimseleri yani nesebini soyunu bilsin ki kiminle evlenip kiminle evlenemeyeceğini ne yapması bilmesi gerekir. Yani olur ki bir kimseyle evlenmek ister ama o kimseyi araştırdığında soy olarak kendisine evlenir. haram olduğunu ne yapabilir öğrenebilir o yüzden bu bunu da ne yapması gerekir muhakkak bilmesi gerekir ve yine kime miras düşer kime miras düşmez akrabalıkla alakalı bunlara ne yapması gerekir insanın bilmesi gerekir bunların tamamı da nesipler ve soyla alakalı şeylerdir kardeşlerim. O yüzden Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ki Hazret Bu rivayette Hazret Ömer Radyallahu Anhu dediği gibi nesebinizi soyunuzu öğrenin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ki ne yaparsınız böylelikle kime silahe rahimde bulunacağını bulunacağınızı bilmiş olursunuz ki rivayette Ömer Radyallahu Anhu bunu çok güzel şekilde açıklıyor kardeşlerim ve arkasından Vallahe diyerek yemin ediyor. Bu da nedir? Söyleyeceği sözün ne kadar kuvvetli ve önemli bir şey olduğunu söylüyor. Sonra diyor bir adamla kardeşi arasında yani iki Müslüman arasında bir çekişme olur, bir niza olur, bir husumet olur, bir düşmanlık olur, maddi ve manevi. Daha sonra o kimsenin kendisinin akrabası olduğunu öğrenir de o niza ne yapar orada son bulur diyor. Hazretü Ömer, rabbil Allahu, ammum. Demek ki burada kardeşlerim,、e, sila-i rahimi yani devam ettirebilmek için insanın nesebini öğrenmesinin hı hı. ve nedir burada、e, önemi vardır ki bu nesebi öğrenmek nedir? İnsanlar arasında ve akrabalar arasında. Muhabbetin artmasına vesile olur. Düşünün kardeşlerim, hani bazen oturulur, konuşulur. Ya biz de akrabaymış işte falanmış, planmış. Hemen bunu öğrendiği zaman ne yapar? Hemen bir muhabbet ne yapabilir? Ee, artmaya vesile olur. Yani toprağım derler. Mesela o, tamamen hemşericilik. Ama iş akrabağa gittiği zaman durum daha da farklılaşır. Hani siz biraz daha konuşursanız akrabağa çıkacaksınız derler ya. Yani onun gibi niye? Adam seviniyor çünkü. Yani özellikle gurbette olan bir kimse ya akraba bu da benim akrabam dediği zaman nedir? Ee, daha fazla bir、e, muhabbet, sevgi ona karşı ne yapıyor? Ee, besliyor. Bu da、e, olan gerçeklerden、e, bir tanesi. Evet. 73 numaralı rivayet İbn-i Abbas、oh. radiyallahu anh anladığına、evet. göre İbn-i Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Soylarınızı öğrenin. Bilinci böylece Sıla Hira'im akrabalık bağlarının koruyup ziyaret yapasınız. Akrabalık tercihesi uzak olsa bile haklarına riayet edilirse akrabalık akrabalığın uzaklığı olmaz. Akrabalık tercihesi yakın olsa bile eğer haklarına riayet edilmezse akrabalık akrabalığın yakını da olmaz. Her akrabalık bağı cehmet günü sahibinin önüne gelip eğer Sıla Hira'im yapmışsa onunleyinde şahitlik edecektir. eğer akraba ilişkilerini kesmişse onun aleyhine şahidi gelecektir. Kardeşlerim、e, bunu söylemenin bir münase,、e, münasebeti vardır ki misrette gelen İshak ebni Said'den gelen rivayette diyor ki ben diyor İbn Abbas'ın yanındaydım bir adam geldi ve ona soru sordu diyor. Bunun üzerine İbn Abbas onun kim olduğunu sordu. O sorunca diyor onun uzaktan bir akrabası olduğunu anladı. Yani akraba çıktılar diyor. Bunun üzerine İbn-i Abbas radiyallahu anh'ıma ona yumuşak söz söyledi. Güzel davrandı. Ve daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini söyleyerek yukarıdaki hadisi söyledi ki yukarıda İbn-i Abbas'ın sözü gibi geçmiş ama bu merfu bir hadistir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sözüdür. Ve Allah Nasuülü Aleyhisselatu Vesselam biraz önceki rivayette ve daha önce de geçtiği gibi nesillerinizi yani soyunuzu, akraba alanınızı öğrenin ki kime iyilik yapacağınızı ne yaparsanız öğrensiniz yani sila-i rahimde bulunursunuz demiştir Allah Nasuülü. Aleyhisselatu Vesselam. Kişinin akrabalık, kimlerle akraba olduğunu öğrenmesi, işte onlarla kime iyilik yapacağını, kime sılayı rahim yapacağını bilmesi açısından çok önemlidir kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam hadisin devamında eğer bir kimse diyor hem ne kadar akrabası uzak da olsa ona iyilik yaptığı zaman o ne olur? Yakın olur diyor. Ama akrabası ne kadar yakın olursa olsun, eğer ona kötülük yaparsa o da ne yapar? Uzaklaşır, Uzaklaşır. ondan uzak olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden burada da nedir? Akrabalık bağlarıyla alakalı uzak da olsa, uzak akrabam da olsa nedir? Ona iyilik, iyi dâvrandığın zaman onun senin yakın akraban gibi olduğunu hisseder. Oluverir. Uzak akrabam da olsa, çok uzak. Hani bizde dığdısının dığdısı derler ya, iyilik yapsanız bile ne yapar? Yakın bir akraba oluverir. Bu da önem,、e, önemli bir şeydir kardeşlerim. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki daha önce de geldiği、e, rahim yani akrabalık bağları kıyamet günü ne yapar? Sahibinin önüne gelir diyor. Daha önceki rivayette de anlattık kardeşlerim. Allah Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam rahim dediğimiz yani akrabalık ilişkisine ne yapacaktır? Muhatap edecektir, onunla konuşacaktır. Bak iki manada. Ve ona yapacaktır, teşhedulahu bi siletin. Her kim diyor akrabalık bağlarına dikkat ettiyse, akrabaına iyilikte de bu iyilik ya, yaptıysa ne yapacaktır? Ona şahitlik edecektir diyor. Ve her kimde akrabalık bağlarını kesmişse, Ona da ne yapacaktır? Şahitlik edecektir. Tıpkı Allah Azze ve Celle ayette buyurduğu gibi el yevme nahtimu ala efvahihim. Biz ne yaparız o gün? Ağızlarına mür vururuz diyor Allah, Allah Azze ve Celle. Elleri ve ayakları onların yaptığına şahitlik yapar. Burada da sıla-i rahim dediğimiz akrabalık ilişkilerine de Allah aynı ele ve ayağa ses verip yani konuşma Becerisi verdiği gibi sığır-i rahime de akrabalık ilişkilerine de aynı şekilde can veriyor ve o tıpkı elin ve ayağın yaptıklarına şahitlik ettiği gibi o da yapılına ne yapıyor? Şahitlik ediyor. Her kim akrabalık bağlarına riayet etmişse ona şahitlik ediyor, bu akrabalık bağlarına dikkat etmiştir diyor. Her kim de kesmişse akrabalık bağlarını sığır-i rahim ne yapıyor? Şahitlik ediyor. Allah için zor bir şey yok kardeşlerim. Evet demek ki kıyamet günü sahibinin önünde hakiki manada kalkar ve her kim sıla-i rahime dikkat etmişse ona şahitlik eder, her kim de etmemişse ne yapar ona şahitlik eder. Tıpkı daha önce geçen hadiste dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselam sıla-i rahim diyor nedir? Rahman'dan bir eserdir, bir parçadır. Ondan o türemiştir ve der ki: Ya Rab, ben zulme uğradım. Ya Rab, beni işte akraba bağlarımı kesti. Ya Rab, bana şöyle zulmedildi, ba zulmedildi diye söylenir, durur diyor rivayette ve daha sonra Allah ona icabet eder ve der ki diyor, senin diyor. Senden bağlarını kesen, akrabalık bağlarını kesen benim de bağ kesmemi ve sana iyilikte bulunanım <gülüyor> benim de ona iyilikte bulmamdan razı olmaz mısın der diyor Allah Azze ve Celle ve ilik, akrabalık bağlarını koparmayan ile koparan arasındaki Allah'ın razı olup öfkelenmesi hakkında gelen en büyük tehdit budur beyeftar bu kardeşlerim. Allah bağlı, akrabalık bağlarını kesenden razı olduğu gibi kesenden öfkelendiği gibi akrabalık bağlarına kesmeyip akrabalık bağlarına riayet edenden de razı oluyor ve ona iyilikte bulunuyor kardeşlerim. Evet. Daha önce rivayetler de bunun、e, nedir? Apaçık örneklerinden bir tanesiydi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle okuduklarımızla hepimize amel etmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Akrabalık bağlarına、e, riayet eden akrabalık bağlarına Ee, koparmayan kullarından eylesin inşallah ee, 74 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşlerim onu o şekilde、e, not alalım ve haftaya devam edelim inşallah evet, bu hafta onunla yetinelim inşallah kardeşlerim Allah Azze ve Celle hakkı hakkı bilip hakkı tabi olan bahtılı da bahtil bilip bahtıldan sakinan kullarından eylesin. ا ل م せ ن